Ailelerde Bölünmeler Ebu Talib'in büyük oğulları Talip ve Akil, küçük kardeşleri Cafer ve Ali'nin aksine Müslüman olmadılar ve aynen babaları gibi yeni dine girmekte tereddüt ettiler. Fakat hoşgörülü kaldılar. Yeni dine karşı tutumu çok farklı olanlardan biri de Ebu Leheb idi. Kureyşlilerin bir önceki toplantısından beri yeni dine düşman olduğunu daha açık söylemeye başlamıştı. Ebu Leheb'in karısı ve Şemsli lider Ebu Sufyan'ın kardeşi olan Ümmü Cemil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı özel bir düşmanlık besliyordu. Aralarında iki oğullarını, peygamberin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü boşanmaya zorlamaya karar verdiler. O zaman oğullarının Hazreti Peygamber'in kızlarıyla evli mi yoksa henüz nişanlı mı olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fakat Ümmü Cemil'in bu boşamalardan duyduğu sevinç zengin Ümeyye kuzeni Osman İbni Affan'ın Rukiye'yi istediğini ve onunla evlendiğini duyduğunda kayboldu. Bu evlilik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radiyallahu anha için bir öncekinden daha sevindiriciydi. Kızları mutluydu ve yeni damatları hem kızlarına hem de onlara karşı saygı ve sevgi besliyordu. Şükretmeleri gereken başka bir konu daha vardı. Rukiye kızları arasında en güzeli ve tüm Mekke'de kendi akranlarının en güzeliydi. Osman radıyallahu anh da çok yakışıklı bir adamdı. İkisini bir arada görmek bir sevinç kaynağı oluyordu. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ikisi de Mekke dışındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan haber almak için bir adam gönderdi. Fakat adam beklenilenden çok geç geri döndü. Geciktiği için özür dilemeye başladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesti ve ''Bırak, seni neyin geç bıraktığını ben söyleyeyim.'' Orada Osman ve Rukiye'nin güzelliklerini seyretmeye daldın ve o yüzden de geç kaldın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva, İslam'a girmek için kararını vermişti. Bu ani kararının en önemli sebebi ise, 15 yaşındaki oğlu Tulayb'ın kısa bir süre önce Erkam'ın evinde inancını açıklamasıydı. İslam'a girdiğini annesine haber verdiğinde annesi, ''Biz erkeklerin yapabildiğini yapabilsek kardeşimizin oğlunu koruyacağız.'' dedi. Fakat tulayıp bu tür belirsiz bir ifadeyle yetinmedi ve ''Seni İslam'a girip ona tabi olmaktan alıkoyan nedir? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu.'' dedi. Annesi her zamanki gibi diğer kız kardeşlerinin kararını beklediğini, özrünü dile getirdiğinde ise tulayıp onun sözünü kesti. ''Allah adına sana yalvarıyorum.'' ''Git ve onu selamla, ona inandığını söyle ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getir.'' Erva oğlunun dediklerini yaptı, Müslüman olduktan sonra cesareti arttı ve kardeşi Ebu Leheb'i yeğenine yaptıklarından dolayı azarladı. Hz. Hatice'nin akrabalarına gelince, İslam'ın Mekke'de tanınmaya başlamasından kısa bir süre sonra üvey kardeşi Nevfel İslam'ın en kötü ve en azgın düşmanı oldu. Fakat onun bu düşmanlığı oğlu Esved'in yeni dine girmesini önleyemedi. Esved'in Müslüman oluşu Hz. Hatice'ye bir bakıma Nevfel'in düşmanlığını unutturuyordu. Fakat ne yazık ki en sevdiği yeğeni ve birkaç yıldan beri de damadı olan Şemsli Ebul As karısı Zeynep İslam'a girdiği halde Müslümanlığı kabul etmiyordu. Karısı Müslüman olduğu için kabilenin ileri gelenleri ders olsun diye onu boşaması için Ebul As'ı zorluyorlardı. O kadar ileri gittiler ki Zeynep'i boşamasına karşılık Mekke'den en güzel, en zengin ve en soylu kadınla evlenebilmesi için tüm imkanlarını bu yolda harcayacaklarına söz verdiler. Fakat Zeynep ile Ebul As birbirlerini seviyorlardı. Zeynep radıyallahu anha her zaman kocasının da Müslüman olması için dua ediyor ve öyle olmasını ümit ediyordu. Kocası da Zeynep'i sevdiği için kendisini boşamaya zorlayanlara istediği kadının evde olduğunu ve başka bir kadın da istemediğini söylüyordu. Hz. Hatice'nin yeğenlerinden bir diğeri olan Hakim de kendisine 20 yıl kadar önce Zeyd'i hediye eden kardeşi Hişam'ın oğlu Ebul As gibi halasına ve halasının ev halkına karşı sevgi ve saygı beslemeye devam ediyor fakat Kureyş tanrılarına da karşı çıkmıyordu. Hakim'in kardeşi Halid ise Müslüman olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Bu ayetle ifade edilen gerçek, Kur'an'ın her yerinde tekrarlanır. Fakat bu tür ayetler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstünden sorumluluk yükünü kaldırsa da, onun mahzumlu kuzeni, Abdullah'ın küfrüne üzülmesini engelleyemiyordu. Onu çok üzen bir başka durum daha vardı. Büyük amcası, Haris'in oğlu, bir zamanlar çok samimi arkadaşı olan Ebu Sufyan da Müslüman olmayı kabul etmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mesaja karşı duyarlı olacağını ümit ediyordu fakat aksine İslam aralarına bir engel oldu. Büyük bir ihtimalle amcası Ebu Leheb'in etkisiyle Ebu Sufyan'ın vahye ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı soğukluk ve anlayışsızlığı gün geçtikçe arttı. Yukarıdaki ayetin gerçek olduğu başka durumlarla da gözleniyordu. Ebu Bekir radiyallahu anh, Müslüman olduğunda karısı Ümmü Ruman ve başka bir karısından olan oğlu Abdullah'la, kızı Esma ona uymuşlar ve İslam'a girmişlerdi. Ümmü Ruman kısa bir süre önce Ayşe adını verdikleri ve Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame gibi İslam'ın ilk çocuklarından olan bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olduğu halde en büyük oğlu Abdülkabe'yi İslam'a sokamamıştı. O, annesi Ümmü Ruman ve babasının tüm çabalarına rağmen yeni dine girmemekte ısrar ediyordu. Müminler hayal kırıklığı içindeydiler. Kafirlerse Mekke'de yaşam tarzlarını tehdit eden ve gelecekle ilgili özellikle çocuklarının evlilikleriyle ilgili projelerini suya düşüren bir olayla karşı karşıya bulunduklarının farkına varmışlardı. Mahzumilerden Abdullah'ın mecliste kuzeni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sert bir şekilde karşı çıktığında beni mahzum çok sevinmişti. Abdullah'ın kardeşi Züher de yeni dine ondan daha az düşmanlık beslemesine rağmen Müslüman olmayı reddetmişti. Abdullah gibi Züher de Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğluydu fakat şimdi hayatta olmayan babaları Atike adında başka bir kadınla evlenmiş ve ondan bir kız çocuğu olmuştu.